Hasan Şerif Gülşen. Hayatımda ta, iyi ki tanıdığım dediğim insanların arasında biridir. Teneke ustasını tesadüfen ara sokaklardan yine böyle dolaşırken fotoğraf çekmeye baktım dışarıda tenekeler asılı ama dükkan kapalı. Bekledim orada. Yaklaşık yarım saat, bir saat bekledim. Hasan amca geldi, açtı dükkanı. En erken o gelir o açar çünkü. Gittim dedim böyle böyle bu dükkan senin mi? Evet dedi ve tenekelerin dizilişine hayran kaldım yani dükkanın önü tenekenin her çeşitinden var. Böyle böyle dedim nasıl açık kalıyor dedi ki bu benim doğduğumdan 1974'ten beri dedi bu dükkan böyle dışarıda dedi tenekeler asılı kalır. bir bir şey lazım olduğu zaman gelir alır ertesi gün ya parasını getirir ya da içine koyar not yazar Hasan amca ben bunu aldım diye. Çok hoşuma gitmişti. Ve tenekeli olan aşkını da öğrenince onun kitapta olması gerektiğini inandım. İyi ki de tanımışım onu.